Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbaihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim Sufa meclislerinin bu dönemki ikinci muallim toplantısındayız Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın inşallah Öğrendiğimiz güzelliklerle hakikatlerle İlim ve irfan adına azıklarla daha da güçlerimize güç katsın. Ve güzel hizmetlerde inşallah Rabbim bizleri kullansın, istihdam eylesin. Fatiha'daki emre uyarak yola çıktık. Bütün derdimiz yola çıktığımız gibi yola çıkartmaktır. Yola çıkarttığımız gibi yolda kalma adına gayret göstermektir. Yolda kaldığımız gibi sonuna kadar da yola yakışmak için ızdırap halinde dinlemektir, inlemektir ve inşallah da o yolda ölmektir. Allah yolda canımızı alsın. Bizleri de son nefeslerimizde razı ve memnun olacağı bir şekliyle inşallah huzuruna almış olsun. Bugünkü dersimizi ben iki hadis gölgesinde şekillendirmek istiyorum. Aslında iki tane mühim kavramın biraz içerisini farklı bir biçimde doldurmak istiyorum. Bu seneki yolculuğumuz ilmihal olduğu için bize çok lazım ola gelecek iki kavram. Şimdiye kadar da büyük ihtimalle çok karşılaştınız. Bundan sonra da karşılaşacaksınız. Bu iki kavramın biraz daha şekli itibariyle Zihinlerimizde de bazı şeylerin netleşmesi adına tanımları üzerinde biraz durmamız gerekecek. İlginç bir zaman diliminde yaşıyoruz. Ahir zaman Müslümanları olarak. Mesela biz tarihi zaman zaman bu gözle de okuyoruz. Okumak durumundayız da. 19. asra gelinceye kadar ondan önceki süreçte Müslümanlar bu kadar değerlerine karşı savaş açmışlar mıdır kökleriyle adeta hesaplaşırcasına geçmişe ait ne varsa hepsini değersizleştirme adına bir gayret içerisine girmişler midir bu şekliyle baktığınız zaman da çok iyi bir gözlemle bunun böyle olmadığını görebiliyorsunuz İslam ilim tarihinde Ta Selefi Salih'in ulemasından 19. asrın başlarına kadar köklerle münasebet zaman zaman arızalara uğrasa da bu denli bir değersizleştirme çabasına hiç şahit olmuyoruz. İlginçtir Osmanlı ile beraber Osmanlı'nın yıkılışıyla beraber Müslümanlar siyasal anlamda tarih sahnesinden çekilmeye başlayınca Batıdan içimize ithal edilen bazı zararlı unsurlarla beraber Çok temel meseleler irdelenmeye başlandı Çok temel meseleler üzerinde Farklı farklı yorumlar yapılmaya başlandı Ve geçmişe fatura kesildi Yani o gün siyasal anlamda Müslümanların o günkü hali işte hilafetin ilga edilmesi Paramparça olmuş ümmetin o hali Müslümanlar arasında yayılan tefrika Bunların faturası suçlusu bulundu Suçlu kim? Geçmişimiz Dolayısıyla biz geçmişimizle bu manada hesaplaşmalıyız Değerlerimiz diye bize takdim edilen şeyleri Tekrardan gözden geçirmeliyiz Demek ki biz peygamberin miras bıraktığı dini değil Sonradan uydurulmuş bir dine muhatap kılındığımız için Bu uydurulmuş dinle hesaplaşmalıyız bunu bir şekliyle irdelemeliyiz ve tekrardan Allah'ın gönderdiği dine dönmeliyiz bu manadaki sözler konuşmalar belki bizim şu coğrafyamızda yeni yeni duymaya başladığımız sözler gibi bize gelebilir ama bu konuda da böyle geçmişe makarayı sarıp konuşmaya başladığınız zaman aslında 1900'lü yılların başlarından itibaren Merkezi Mısır olan Mısır'da başlayan sonra halka halka İslam coğrafyalarının farklı yerlerine yayılan sonra İstanbul'a gelen sonra Şam'a giden sonra tekrardan başkent olan İstanbul'a gelen fikri akımların etkileriyle de bu meselelerin tartışıldığına şahit olabiliyoruz. İşte biz bugün var olan bu fikri savrulmadan daha fazla etkilenmeme adına ve gerçekten... Burada biz nasıl yaparsak doğru bir kameti duruşu sergileyebiliriz noktasında belli bir noktaya varma adına bizim bu kaynak meselesi kaynaklarımızı algılayabileceğimiz bazı kavramların tanım meselesini zihnimizde çok net bir biçimde oturtmak durumundayız. Benim bugün size vermek istediğim takdim etmek istediğim de bu şekliyle olacak. Size vermek istediğim ilk hadisi çok yakinen tanımadığımız ama tanımamız gereken İrbat İbni Sariyye radiyallahu an rivayet ediyor. Bu zat Arapların meşhur kabilelerinden olan Süleym kabilesine mensuptur. 6 kişiyle gelmiş Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzurunda iman etmiştir. Fakir birisi olduğu için... Suffa'ya öyle girmiştir ama sonra Suffa'nın en gözde talebelerinden biri olmuştur. Onun adını biz siyer sayfaları içerisinde Bekkain denilen Tebuk gazvesine gitmeyip ağlayıp o ızdırabı çekip Kur'an'a konu olan o bir avuç Müslüman içerisinde görürüz ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu dilinden bize aktardığı onlarca hadiseye ve onlarca hadise şahit oluruz. Uzunca bir ömür yaşamıştır Hazreti İrbat Hicri 75'te vefat etmiştir. O zamana kadar da o günkü coğrafyada İslam dünyasındaki bazı sıkıntılı durumların bizzat şahididir. Özellikle Abdullah İbn Zübeyir zamanını bize resmeden tasvir eden önemli bir isim olarak karşımızda duruyor İrbat İbni Sariye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın son demlerine ait bir tabloyu ve o tabloda söylenen bir hadisi bize aktarıyor diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bir namaz kıldırdı sonra bizlere çok etkili bir hutbe irad etti öyle etkiliydi ki Efendimizin ara ara gözleri doluyordu biz sesinin titrediğine şahit oluyorduk. Bazen susuyor, gözlerini semaya kaldırıyor. Dakikalarca konuşmadan duruyordu. Anladık ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aslında bize bir veda konuşması yapıyor. Artık bundan sonra Refiki Ala ufkuna doğru yelken açmıştır. Böyle bir veda konuşması olduğu için de biz biraz daha dikkat kesildik çünkü söylenecek her söz bizim için önemliydi ama son sözler biraz daha bizim için önemliydi. İşte bunun için içimizden biri dedi ki ya Resulallah yaptığınız konuşma bir veda konuşmasına benziyor. Söylediğinizi söylediniz ama son söz olarak bize ne söylersiniz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Son sözlerini orada söyledi yani o meclisin son sözlerini şöyle beyan buyurdu. Size Allah'tan korkmanızı başı kuru üzüm gibi bir habeşi de olsa emirinizin emirlerini dinleyip itaat etmenizi tavsiye ediyorum. İçinizde benden sonra yaşayacaklar pek çok ihtilaflar göreceklerdir. Sizler benim ve hidayet üzere olan raşid halifelerin sünnetine uyun. Ona sımsıkı yapışın. Sonradan uydurulmuş şeylerden yani bidat-bidatlerden kaçının. Çünkü sonradan uydurulmuş her şey bidattir. Her bidat da dalalettedir. Ebu Davud'un Sünnet babının 5 numaralı hadisi İbn Mace'nin Mukaddime 6, Darimi Mukaddime 16, Hakim'in Müstedrek 1. cilt sayfa 96 kaynaklarında vereyim aklınıza bir de dursun. Sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli şeyler söyledi. İtaat meselesinin İslam toplumunda olması gereken yerini söyledi. İhtilaflar görüleceğini söyledi. O ihtilaflardan kurtulma yollarına ait de bize çok önemli beyanlarda bulundu. Hemen soracaksınız bidat nedir diye. Ben de size diyeceğim ki iki ay bekleyeceksiniz. Bidat meselesi uzun bir zamandır benim böyle irdeleyip bir şekliyle sizinle paylaşmak istediğim bir konuydu. Bu konuyu bir dahaki dersin konusu olarak ben belirledim İnşallah orada bidatın içeriğini nasıl anlaşılması gerektiğini biraz detaylı olarak işleyeceğiz. Bir dahaki dersimizde bir dahaki buluşmamızda Allah ömür verirse. Burada bu hadisten alacağımız çok önemli mesajlar var. Onlar zihninizde dursun. İkinci hadisimize gelelim. Onu da bize nakleden Abdullah İbni Ömer'dir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyler. Ömer'in oğlu Abdullah o büyük insan, o büyük alim, o büyük fakir ne diyecekseniz Abdullah İbni Ömer'e. Efendimiz buyurmuşlar ki Allah ümmetimin işini dalalet üzere asla toplamaz. Siz büyük çoğunluğa uyun. Büyük çoğunluğu nedir? Büyük karartıdır. Hadiste geçtiği ifadeyle sevadul a'zamdır. Büyük karartı. Ümmetimin o büyük çoğunluğuna uyun. Allah'ın yardımı ve inayeti cemaatle beraber, beraberdir. Kim cemaatten ayrılırsa onun yolu cehenneme doğru ayrılmıştır. Kim cemaatten ayrılmışsa onun yolu cehenneme doğru ayrılmıştır. Allah muhafaza. Ali'ül Muttaki'nin Kenzul Ummalı'nda geçen cilt bir bin otuz. Heyseminin mecmu zevaidinde geçen cilt 5 sayfa 218 numaralı hadisleri bunlar. Meselenin asıl konumuzla alakalı olan kısmına geçeceğim de. Sevadul azam ifadesi sahabenin de dilinde olan bir ifadeydi. Ona ait bir hatırayı okuyoruz kaynaklarımızda. Hazreti Ömer biraz daha farklı bir anlam yüklüyor ona. Bir gün sofrada oturmuş arkası kapıya dönük kapı çalınıyor Utbe isimli bir zat içeriye girmek için müsaade istiyor Hz. Ömer gir diyor Utbe sen misin diyor evet diyor kendisini haberdar ediyor sofrayı görmüyor Utbe sofrada Hz. Ömer'in önünde ne var ama halifenin sofrası herhalde yağlı etli bir sofradır diye düşünüyor o anda da Hazreti Ömer Utbe'yi çağırıyor. Utbe diyor gel diyor beraberce Allah ne verdiyse yiyelim. Oturdum diyor halifenin sofrasına kuru bir ekmek ve bir su var. Halifenin sofrası böyle mi olur dedim. Utbe öyle söylüyor Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer diyor ki sevadul a'zam ne halde? Yani halkın büyük bir kısmı ne halde? Eğer onlar... Daha yumuşak, daha etli, daha yağlı yemekler yiyorlarsa ben onları yönetme noktasında duran bir insan olarak ben de yiyeyim. Ama benim eğer tebam o halde değilse sen nasıl beni öyle bir şeye çağırırsın diyor. Utbe orada sevadul azam ifadesini duyduğunu başka bir vesileyle bize beyan ediyor. Aynı ifadeyi Hazreti Ömer Kızı Hafsanın da buna benzer bir tablosunun üzerinden söyleyecekti. Şimdi bu iki hadiste bir cemaat kavramı karşımıza çıkıyor. Burada cemaat nedir? İki üç Müslümanın bir araya gelip başlarında bir insanı imam rehber olarak edindikleri bir yapı da cemaat midir? Bir vakıf, bir dernek etrafında toplanan insanlar cemaat midir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın fırkayı Naciye diye isimlendirdiği yani kurtuluş fırkası diye isimlendirdiği cemaat işte bu üçlü, beşli, yüzlü, binli gruplardan bir grup mudur? Yoksa Efendimiz aleyhissalatü vesselam cemaat derken genel anlamda İslam cemaati kavramının altında başka şeyleri mi bize söylüyor? İşte bu üzerinde durulması gereken bir mevzu. Gerçekten bugün Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın gerek fırkayı inancıya, gerek fırkayı dalalet diye isimlendirdiği hadislerde çeşitli vasıfları beyan buyurulan fırkalar, kurtuluşa erenler, dalalete sapanlar kimin nazarından bakarsanız kendisini kurtuluşta görüp Kimin nazarında bakarsanız karşıdakini de cehennemi hak etmiş. Cehenneme gitmek üzere olan insanlar ve topluluklar olarak nitelendirildiklerine ne yazık ki İslam toplumunda şahit olabiliyorsunuz. Gelin öyleyse eğer biz bu cemaat kavramını gerçekten peygamber mektebini çok iyi bilen insanlardan öğrenelim. Cemaat deyince ne anlamalıyız? Ne bizim zihin dünyamızda şekillenmeli bu bir kere net bir biçimde ortaya konmalı. etbâ tabiinin büyük isimlerinden Abdullah İbni Mübarek'ten tanımı vereceğim size. Aktarıyor, hadisleri aktarıyor. Kurtuluşa erenler, dalalete sapanlar, Allah'ın rahmetine muhatap olanlar, Allah'ın gazabına uğrayacaklar. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. Cemaatten biri soruyor. Diyor ki. Ey Abdullah ibn Mübarek, Ey İbni Mübarek diyor bu kadar cemaatten bahsediyorsun. Bize cemaatin ne olduğunu da net olarak ortaya koysan da biz de ona göre bilsek bu cemaat hangi cemaattir. Benim bahsettiğim cemaat, cemaat içinde Ebubekirlerin Bekir'lerin ve Ömer'lerin olduğu cemaattir. Zat diyor ki Ebubekir Bekir ve Ömer yok öyle yuvarlak sözlerle geçiştiremezsin ey İbn-i olanları söyle diyor tabi'in neslinden isimler sayıyor falanca imam filanca imam odur cemaat diyor zat diyor ki onlar da yok onların da olmadığını sen bizden de iyi biliyorsun bize daha net bir şey söyle Tabi'in neslinin arkasından gelen bir nesilden birkaç isim söylüyor. Onlar da hayatta yoklar. Zat yine diyor ki onlar da yok. Bize isim söyle ki biz bilelim diyor. İşte o zaman Abdullah İbni Mübarek o zeminde yaşadığı o coğrafyada Ehl-i Sünnet'in en gözde isimlerinden biri olan Ebu Hamza Es-Sükkeri'nin ismini söylüyor. Ebu Hamza Es-Sükkeri'nin cemaatinden olun o cemaat inşallah hadislerde söylenen cemaattir deniyor burada ne söylendi bize bir şey söylendi aslında İslam'ın ilim silsilesi nerede başlarsa başlasın bu asra kadar böyleydi bu asırda da azaldı ama yine inşallah tekrardan o fetret dönemini aşacağız ve yeniden o altın silsile tekrardan kaldığı yerden inşallah devam edecek ümidimiz o o zamana kadar ilmi kimden aldın diye sorarlardı. Derdi ki falancadan. Falanca kimden aldı derdi filancadan. O kimden aldı falancadan. O kimden aldı filancadan. Ta iş sahabe halkasına varır. Oradan da Allah Resulü aleyhisselatu vesselama ulaşırdı. Yani bir altın silsile falanca mekte falanca okul falanca ilahiyat değil böyle bir altın silsile söylenirdi çünkü ilim dediğimiz şey zürriyetle ancak olabilirdi zürriyet olmazsa nesillerden nesillere intikal edilen bir halkanın içerisinde olmazsa orada inkıtaya uğradığı anda ortaya arızalar çıkabileceği imkan dahilinde olduğu için Ulema bu noktada çok ciddi bir titizlik gösterir ve o silsileyi işletmek isterdi. İşte Abdullah İbni Mübarek'in devrinde yaşayan önemli bir isim olarak Ebu Hamza Es-Sükkeri'yi işaret etmesi ehli sünnet ulemanın bu manadaki konumunu tespit etme adına ve kendisine soru soranlara cevap verme adına bir açılımdı. Şimdi benim aziz kardeşlerim bu söylediğim bilgilerin hepsi aklınızda olsun. İki tane kavram için size tanımlar vereceğim. Nedir o iki kavram? Nedir ehli sünnet ve ne demektir mezhep? Bu iki kavramı bugün Müslümanlar olarak anladığımızın, farkın, anladığımızın şuurunda ve bilincinde değilim. Bir bakıyorsunuz şurada duruyor ben ehli sünnetim diyor. Bir bakıyorsunuz burada duruyor. Şu iki çizginin bir araya gelmesi mümkün değil. Ama buradaki de diyor ben eli sünnetim. Buradaki de diyor ben 50 sünnetim. Buradaki adama da sorsanız diyor ki benim yolum Kur'an ve sünnet. Buradaki adama da sorsanız diyor benim yolum Kur'an ve sünnet. Peki burada ve burada olmak Kur'an ve sünnette olma iddiası için yeterli mi? Biz burada olup müstakim olan yolda olduğumuz zaman ancak sünnet üzere olduğumuz her haliyle ortaya çıkacakken nasıl olur da biz uçlarda gezerek ve bulunduğumuz hali en güzel ehli sünnet yolu ve mektebi olarak tarif ederek bu yol üzere olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir üçüncü yol daha var. Burada var, burada var. Bir üçüncü yol var. O ortada da değil. O başka bir yolda. O diyor ki bunların hepsi uydurulmuş. Şimdi Kur'an İslam'ı diyor. Kur'an'la ancak olabilir diyor. Var olanın tamamını inkar ederek yepyeni bir şey oluşturma adına ortaya bir kamet koyuyor. O da ayrı bir mesele. Bütün hepsini içine alacak şekilde bu tanımları iyice anlayıp zihinlerimizde yoğurup altlarını doldurup hayatlarımıza da aktarmak üzere ben size veriyorum belki ben her tanımı saatlerce size anlatmam lazım ama ona vaktimiz yok biraz da ben sizi de dinlemek isterim epey bir zaman geçti suffa meclislerinde bu ilmihal derslerinde herhalde 10-12 dersi işlediniz neler var neler yok tepkiler nasıl istifadeler nasıl duymak isterim sizden onun için size de söz hakkı verme adına Sadece tanımları eğer kendimi tutabilirsem bazı yerlerde çok ihtiyaç duyulabilir belki izahlara. Ama çok fazla girmeden sadece tanımları size emanet edip onların altlarını doldurmayı da size bırakacağım inşallah. Ehli sünnet ne demektir? Bismillah. Bir, ehli sünnet... Süreç içerisinde ortaya çıkan mezheplerden bir mezhep değil. Peygamber yolunun ve sahabe çizgisinin bir devamıdır. Ehli sünnet süreç içerisinde ortaya çıkan mezheplerden bir mezhep değil. Peygamber yolunun ve sahabe çizgisinin bir devamıdır. Neler kastettiği ediyoruz neler söylüyoruz dedim ya size bırakıyorum 2. Ehli sünnet İslam'ın temel konularını anlama kavrama ve yaşama tarzının ana damarıdır Ehli sünnet İslam'ın temel konularını anlama kavrama ve yaşama tarzının ana damarıdır o halde benim aziz kardeşlerim, bunu hiçbir zaman unutmayın. Ehli Sünnet antitez değildir. Bizzat tezdir. Bir tepkinin ürünü değildir. Bir ihtiyacın sonucudur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani ortaya fikirsel anlamda İslam dünyasında bir şeyler çıkmış da bunun üzerinden şekillenmiş bir düşünce değildir. Eğer böyle anlıyorsak yanlış anlıyoruz. Biz atihi aslında bir fikir ortaya koymuştur ve genel anlamda da ehli sünnetin temel düşünceleri sonradan farklı fırkalar ve farklı gruplar tarafından çürütülme adına gayret içerisine girmiştir. Evet ortaya çıkan arızaları giderme adına ehli sünnet çizgisi de belli şeyler söylemiştir. Ama biz ana damardan bahsediyoruz. İman esaslarından bahsediyoruz. İslam'ın temel esaslarından bahsediyoruz. İbadetin temel düsturlarından bahsediyoruz. Ahlaki temel ilkelerden bahsediyoruz. Muamelatın en temel meselelerden bahsediyoruz. Bunların Hiçbir tanesi tepkinin bir ürünü olarak ortaya çıkmış değildir. Bir ihtiyaçtı ihtiyaç olduğu için ulema bunları izah etti. O anda insanlara bu manada sahih İslam çizgisini anlayıp yaşamaları adına ulema bir gayrete girdi. Ve bu gayret ciddi bir müktesebat oluşturdu. Yoksa bu manada birileri bir şey dedi. Onun karşısında da biri bir şey dedi. Dolayısıyla biri tez ileri sürdü. Biri onun karşısında antitez ileri sürdü. Eğer bu antitez süreni biz ehli sünnet çizgisi olarak anlarsak. O zaman biz geçmiş ulemanın bu manadaki gayretini asla anlamamış oluruz. Onun için bu ikinci madde üzerinde ayrıca durulması gereken bir madde. 3. Ehli sünnet... Kur'an sünnet bütünlüğünü esas alan birini asıl diğerini usul birini mastar diğerini ırmak olarak kabul eden sistemin adıdır. Bir daha tekrar ediyorum ehli sünnet Kur'an sünnet bütünlüğünü esas alan birini asıl diğerini usul birini mastar yani ana kaynak diğerinde o kaynaktan süzülen ırmak yol yani diğerinde ırmak olarak kabul eden sistemin adıdır çünkü ehli sünneti şekillendiren sallallahu aleyhi ve sellemin o önemli beyanları size sarıldığınız müddetçe asla dalalete sapmayacağınız iki ağır yük emanet ediyorum demiştir onlardan biri Kur'an biri sünnettir nasıl sarılalım ya Resulallah ellerinizle değil azı dişlerinizle kavrar gibi nasıl kavranacağını da gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem azı dişlerinizle kavrar gibi kavrayın o iki temel kaynağı birbirinden ayrılmaz biri birinin rakibi değil biri olduğu zaman biri olmayacak diye bir şey değil ikisi olacak ve birbirini tamamlayacak biri eksik kaldığı zaman bir ayak kesik olacak biri eksik kaldığı zaman asla anlaşılmayacak yan yana geldiği zaman ancak mesele tamamlanacak kemalete doğru yürüyecek iki kaynak. Onun için biri asıl biri usül yani biri temelde kaynak olarak diğeri ise o işin hayata nasıl aktarılacağını bize gösterecek biri mastar diğeri de o mastardan çağlayan ırmak. Kur'an sünnet bütünlüğü ehl-i sünnet çizgisinin en bariz tarifi en bariz işareti. 4. Ehl-i sünnet selefi salihinin mirasına sahip çıkan ilim, fikir, züht, siyaset ve cihat alanlarında her türlü ifrat ve tefritten uzak, İtidal çizgisinin temsilcisidir. Kavramlara da dikkat edin. Tanıma da dikkat edin ne olur. Ehli sünnet. Selefi salihinin mirasına sahip çıkan. İlim. Fikir. Züht. Siyaset. Ve cihat alanlarının. O zaman bir bu uçta bir bu olmak olmuyor. Bakın ilimde zühte, siyasette, cihatta fikirle beraber beş unsur beraberce hareket edecek. Ben sadece şuradayım, ben sadece buradayım böyle bir şey yok. Ehli sünnet bu. O halde bir bütünlük var söz konusu olan ve burada ifrattan tefritten uzak olan bir itidal çizgisi var. Onu söylüyor bize. Bir daha söyleyeyim yazanlar için. Ehli sünnet Selefi salihinin mirasına sahip çıkan ilim, fikir, zühd, siyaset ve cihat alanlarında her türlü ifrat ve tefritten uzak itidal çizgisinin temsilcisidir. Biraz somut isimler vermek istiyorum size. Ebu Hanifelerle Allah kendisinden ebeden razı olsun bir isimdir ama Ebu Hanifelerle diyoruz bakın. Çünkü onun oluşturduğu modeller var arkasından. Ahmet bin Hanbellerle, İmam-ı Şafi'lerle, Keşmirilerle, Muhammed Zahid Kevserilerle, Bediüzzaman Said Nursilerle bir ilim çizgisi. Siz bunun içine başka isimleri dahil edebilirsiniz. Gazalilerle İbn Rüşdlerle çok yakın bir zaman için söyleyeyim Neci Fazıl'larla fikir çizgisi Ehli sünneti temsil eden ve bu manada bize miras bırakan isimler söylüyorum size Abdullah İbn Mübareklerle Fudail İbn İyadlarla İmam Zeynel Abidinlerle İmam Caferi Sadıklarla Züht çizgisi İz bin Abdüsselamlarla, Selahaddinlerle, i̇mam Şamillerle, Hasan el-Bennelar'la cihat çizgisi, Abdullah İbn-i Zübeyirlerle, Fatihlerle, Yavuzlarla, Abdülhamitlerle siyaset çizgisi. Peki bu saydığım isimlerde sıkıntılar yok mu? Ben onu söylemiyorum. Sıkıntılara baksanız kimin sıkıntısı yok ki? Ama ana damarda olan isimler bunlar ana damar içerisinde yer alıp bazı uygulamalarla bazı adımlarla belli şeyler yapılmışsa o ayrıca değerlendirilir ve ayrıca ortaya konur. Ama ana gövdeye bağlı kalarak o ehli sünnet çizgisinin içerisinde kalıp yürüyüş içerisinde olur insan beşer şaşar belli siyasi rüzgarlardan etkilenir. Devrin tepkilerine farklı bir biçimde baskılarına farklı bir biçimde oluşan rüzgarlarına karşı ortaya konan tavırlarla bazı sıkıntılar olur o da ayrı bir biçimde ortaya konur. Bizim kitabımızı kimse yazmaz da ama şu devrin kitabı için bir şey söyleyeyim ki mesela anlaşılsın eğer dünya devam eder de diyelim ki bir 25. 26. asıra varırsa dünya. Kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allah bilir. O zaman yaşayan Müslümanlar 21. asırda Türkiye'de yaşayan Müslümanların kitaplarını yazdıkları zaman ne yapmışlar ne etmişler nasıl olmuş düşünceler nasıl şekillenmiş siyaset nasıl etkilemiş rüzgar nasıl vurmuş nasıl onlar farklı bir biçimde farklı bir şekliyle tavırlar sergilemiş bunlar yazıldığı zaman. Film bitti ya film bittikten sonra kitabı yazmak kolay. Şu anda filmin içerisinde daha film devam ederken kitabı yazmak zordur. Çünkü filmin nasıl tamamlanacağını bilmiyoruz. Ama film bittikten sonra dönüp geriye doğru yazdıkları zaman burayı da yazdıklarında okuduklarında arızalarımızla, güzelliklerimizle, hastalıklarımızla, iyiliklerimizle okuyacaklar. Okuyacaklar da Asıl burada önemli olan şey şu o ana damardan kopmamak yoksa günaha bulanmışsın belli sıkıntılar yapmışsın belli şeyleri tam anlamıyla yapamamışsın eksik bırakmışsın o ayrı bir mesele. Mesele o ana çizgiden sapmamak işte bütün gayret o onun için burada verdiğim isimleri de o çerçevede değerlendirmenizi istirham ediyorum. Beşincisini de söyleyeyim. Ehli sünnet vahyin tebliğcisi, sünnetin temsilcisi, sahabenin birilerini kızdıracak bu kelime ama olsun taklitçisi ve selefin tahkikçisi olan bir yolun yolcusudur. Bir daha söylüyorum. Ehli sünnet vahyin tebliğcisi, sünnetin Temsilcisi, sahabenin taklitçisi ve selefin tahkikçisi olan bir yolun yolcusu devamıdır. Devamıdır desek daha doğru olacak. Devamıdır diye sizde düzeltin inşallah. Devamıdır. Vahyin tebliğcisi halen devam ediyor mu tebliğ? Ediyor. Mahrum binlerce yürek var. Ehli sünnetten olduğunun en bariz işareti. Vahye muhtaç olan yüreklere o dirilten mesajları taşımak olacaktır. Ben ehli sünnetin temsilcisiyim. Nerede sünnetin temsiliyeti senin hayatında? O sorgulanacaktır. Sünnetin temsiliyeti bu manada hayatında bariz bir biçimde ortaya çıkacak. Ortada sergilenecek bir durum olacaktır. Sahabenin taklitçisi. Taklit kötü bir kelime gibi bize gelse de aslında her an birbirimizi ya da başkalarını taklit ediyoruz. Çünkü insan taklite meyyal bir varlıktır. Madem birini taklit edeceğiz öyle bir nesli taklit edelim ki Allah onlardan razı onlar da Allah'tan razı olmuş olsun. Böyle bir ifadeye insanlık tarihi içerisinde sahabeden başka muhatap olan bir zümre varsa söyleyin onu taklit edelim. Yoksa eğer Ebu Bekir'lerin, Ömer'lerin, Osman'ların, Ali'lerin, Ammar'ların, Zübeyir'lerin, Talha'ların, Abdullah'ların, Esma'ların, Hatice'lerin radıyallahu anhüm ecma'in o güzel hayatlarının taklitçisi olmak bizim için en önemli şeydir. Selefin tahkikçisi ulemanın bize intikal ettiklerini onlar bize devrettiler diye ne varsa almak değil. Evet takdik edelim. Kimse bunun kapısını kapatmıyor. Selef uleması da bunu yaptı. Onları takip edenler de yaptılar. Bir kitap yazıldı mesela. Aynı kitabın 10 tane şerhi yazıldı. Niçin? O insanlar her birisi ona bir şey kattı. Bakın bugün İbni İsa'nın siret adına en temel kaynaktır. Ama arkasından gelen İbni Hişam'ın ona yaptığı şerh o kitabı bile geçecek kadar temel bir kaynak seviyesine çıkmıştır. Katmıştır ona birçok şey almıştır ondan ama onun üzerine bir şeyler ekleyerek kendinden sonraki nesillere bambaşka bir miras bırakmıştır. Süheyli de kalkmıştır İbni Hişam'ı şerh etmiştir. O da bambaşka bir kitap oluşturmuştur. Bu böyledir bizde dolayısıyla bizde tahkike tetkike kapı kapanmaz. Bu konuda kapı sonuna kadar açıktır. Yeter ki usulünü ve uslubunu koruyarak bu işi yapabilesin. Ehli sünnet ne demektir konusunda size bunları söyledim. Mezhep ne demektir sorusu içinde beş tane size tanım vereyim, sözlerimi bitireyim. Bir, mezhep dinin ameliyesidir. Yani dinin amel boyutu, amel ile alakalı olan yönüdür 2 mezhep dinin kuralları ilkeleri çerçevesi ve sistemidir mezhep dinin kuralları ilkeleri çerçevesi ve sistemidir 3 mezhep dinin ihtilaflarının bir ürünü değil ihtiyaçlarının bir sonucudur mezhep dinin ihtilaflarının bir ürünü değil ihtiyaçlarının bir sonucudur dört mezhep dini yaşamada hassasiyetin bir gereğidir mezhep dini yaşamada hassasiyetin bir gereğidir beşincisi mezhep Doğru hedefe doğru bir yol ile ulaşabilmenin en önemli vesilesidir. Mezhep, doğru hedefe doğru bir yol ile ulaşabilmenin en önemli vesilesidir. Şimdi benim aziz kardeşlerim şöyle bir şey söyleniyor. Yani bunu muhakkak sizin ders halkalarınızda da Yeni katılan kardeşlerimiz söyler din bir tane niye mezhep dört tane derler ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mezhebi neydi derler ki mezhep dört tane sallallahu aleyhi ve sellem eğer dinin kaynağı olarak tek kaynaktan bazı şeyler söylediler söylediyse bunlar niye ortaya çıktı bu kadar derler ki geçmiş ulema bizim kadar bilgiye rahat ulaşamıyor biz bugün bilgisayarın karşısında bir milyon hadise ulaşabiliyoruz. O halde onun onların ulaşamadıkları bilgilere ulaştığımız için niye onların söylediklerini taklit ederiz? Biz Kur'an'a ve hadislere bakar ona göre amel ederiz. Derler ki Kur'an elimizde, Kur'an zaten hiçbir şeyi eksik bırakmamış, her şeyi söylemiş, bakar ona göre de amel ederiz. Derler ki biz de Muaz İbni Cebel'in Bugünkü dünyadaki temsilcisiyiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Muaz İbni Cebel'i Yemen'e gönderirken ey Muaz bir meseleyle karşılaştığın zaman neyle hükmedersin dedi. O da Allah'ın kitabıyla dedi. Orada bulamazsan neyle hükmedersin dedi. Peygamberinin sünnetiyle dedi. Orada bulamazsan neyle dedi. O zaman da kendim iştahat ederim dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bundan memnun oldu. O halde biz de aynısını yapabiliriz, Kur'an'a müracaat ederiz, olmazsa sünnete sonra da kendimiz iştahat ederiz. Bu derler, dediler, diyecekler sözler bunlar çok. Ama bu tanımlar çerçevesinden meseleye bakarsak bu din dediğimiz sistemin bazılarının anladığı kadar basit olmadığını bazılarının anladığı kadar da zor olmadığını anlayabiliriz. Aslında burada bir sistem var, kuralları belirlenmiş, her şekliyle çerçevesi çizilmiş, sana da yaşayabilecek kadar rahat bir biçimde bir mirasla intikal etmiş bir sistem olarak karşında duruyor. Evet sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yaptı, sahabe de ondan gördüğüne bakıp onu rivayet etti. Ondan duyanlar onun onlardan duydukları üzerinde yaşadılar. Onlar da naklettiler onlar da aldılar onu sistemleştirerek mezhep dediğimiz bir kuruma ulaştırdılar. İşte İmam Ebu Hanife, Hammad İbni Süleyman, İbrahim Ennehai, Abdullah İbni Mesud oradan da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla böyle bir yolla böyle bir güzergahla bize kadar intikal etti. Peki bu kadar ayrılık niçin mezheplerde bu ihtilaflar ortaya çıktı diye sorulabilir? Bunları muhakkak sormuşlardır halkalarınızdaki kardeşlerimiz. Meselenin aslı şudur. Evet sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık bir hayatın sahibi olarak dinin aslını olması gereken şekliyle talim ve ederek, tebliğ ederek bize bıraktı miras olarak. Ancak sonradan gelenler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı o hayatın nasıl anlaşılacağına dair bir sistem oluşturdular. O sistemin adıdır işte usul. İsterseniz ona menheç deyin. Hadislerin ve rivayetlerin kabul edilme yöntemleri, hadislerden ve Kur'an'daki ayetlerden hüküm çıkarma yöntemleri, bu yöntemler üzerinden bir sistem oluştu. O sistem çerçevesinde de iştahatlar belirlendi ve her şeyin yerli yerine oturtularak o sistem içerisinde parçalar bütünleştirilerek güzel bir resim oluştu. O resmin sahibine biz İmam Ebu Hanife diyoruz ve İmam-ı Azam'ın mezhebi olarak Hanifi mezhebi diyoruz. Ne fark var İmam Şafi ile İmam Ahmet bin Hanbelle o mezhep arasında? Hepsinin dayanağı sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Yani biz canımız istediği zaman Şafi olsak, canımız istediği zaman Hanife olsak, yolda trafik sıkıştı Şafi'ye niyetlenip namazları cem etsek. abdestimiz kan aktı abdest bozuldu niyetlenip o anda kan aktı diye abdest almasak Şafi'ye göre amel etsek. Şafi'dir kardeşimiz Eli hanıma değdi. O anda Hanifiye taklitese, öyle amel etse. Bunda ne mahsuru var? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hepsi yaslanıyorsa, hepsinden biz bir parça alsak ne olur? Böyle denilebilir. Biraz hoşumuza da gider. Mantıklı da gelir bize. Dayanak eğer tekse ne olur? Ama işin içerisine inip meseleyi sorguladığınız zaman, çok da öyle olmadığını görüyorsunuz sistemden çıktığınız anda usul diye bir şey kalmıyor ve bir bakıyorsunuz ki bir noktadan sonra adım adım adım adım adım adım din buradaysa siz buraya varıyorsunuz ve sizi başka bir yere sevk ediyor. O başka yere sevk etmenin endişesini gören işte Muhammed Said el Kevser'i o dehşet sözünü söylemiştir. İlk bakışta duyduğumuz zaman bize biraz garip geliyor. Bu kadar sert bir söz söylenir mi? Ama altını doldurduğunuz zaman sözün maksadını anlıyorsunuz. Mezhepsizlik dinsizliğin köprüsüdür. O köprüye çıkarsın adım adım adım adım adım, adım bir noktaya gelirsin. Ve öyle bir noktaya gelirsin ki. Falanca şeyin önemi yok filancanın önemi yok filanca basit filanca şu bir bakarsın çökertmişsin o sistemi Allah korusun merkezden seni almış ta 180 derece başka bir noktaya vardırmış. Burada olması gereken şey şu İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Allah kendisinden ebeden razı olsun fıkı bize tarif ederken şöyle bir tarifte bulunuyor kişinin lehte, leyhinde ya da aleyhinde olan şeyleri delilleriyle bilmesidir. Biz en azından muallimler olarak, ilmihal öğreten muallimler olarak öğrettiğimiz o şeylerin delillerine inerek bazı şeyleri bilip ona göre anlatmak durumundayız. Bu manada karşılaştığımız soruların ve sorunların Delil adına delillendirmesinden mahrum olursak oluşan şüpheleri izale etme noktasında zayıf kalabiliriz. Dolayısıyla batılın ambalajı güzel o ambalajı iyi donatıp sunduğu zaman da insanların akıllarını karıştırabilir. Bu akıl karışma meselesinde 3 muhatap çevresi var. Mesela bilenin aklı karışmaz. Hiçbir şey bilmeyenin de aklı karışmaz. Yarım yamalak bilen adamın aklı karışır. Ve şu anda da piyasa böyle dolu. Ne yazık ki. Bakın bilenlerle bir sıkıntı yok. Adam biliyor zaten. Bilmeyen de diyor ki ya kardeşim düş benim yakamdan. Benim adamdan, babamdan dedemden ben böyle gördüm. Bana bunları okuma diyor. Onun da derdi yok. Şimdi bizim falanca yerdeki bir nenemizin dedemizin derdi yok. Adam dinliyor mesela o televizyonda. O çok büyük büyük ilmi ilmi konuşan adamları bir kulağından vurup bir kulağından çıkıyor. Çoğu dinlemiyor bile. Onlar için de sıkıntı yok. Sıkıntı kimde var? Şöyle yarım yamalak bu işi bildiğini zanneden adamların kafası karışık. Kafası karışık olanlar bizim de kafamızı karıştırıyorlar. İşte bizim kafamız karışmaması adına bizim bu manada çok sağlam bir duruşumuzun olması lazım. Hatta bu manada bir şeyler bize geldiği zaman o karışıklığı giderecek şeyler söylememiz lazım. İhtilafları körükleyecek meselelerden uzak durmamız lazım. Ana çizgiyi koruyarak İslam'ın amel boyutuyla ilgilenmemiz lazım ve insanlara iman esaslarını, iman hakikatlerini İbadet adına hayatlarında olmaları gereken en temel meseleleri aktarmamız lazım. Eğer biz Sufa meclisleri olarak şu işi başarabilirsek en azından kendimizle bize beraber bizimle beraber yola çıkan kaç tane kardeşimiz varsa onlarla. Bu manada senin bir çizgi oluşturabilirsek bu büyük bir kazanç bizim için. İnşallah benim umudum o. Bu müfredatla bu Alınan bilinçle burada söylenen ve size emanet edilen bazı hakikatlerle şekillenerek yürüyecek ve inşallah ümmetin bu manadaki sorunlarına ufak da olsa katkı sağlayacak çözüm adına. Bu bizim için çok şey Allah bunu bizden inşallah mahrum bırakmasın ve bu uğurda çabamızı gayretimizi aşkımızı şefkimizi arttırsın inşallah. Benden bu kadar Ceyhan'ım. Um. Allah kabul etsin. Aslında en başta onu söyledik. Yani bugün bu seneki ders bazıları için çok basit gelebilir. Bazıları için ihtiyaç olabilir. Bazıları için de gerçekten orta ölçekte değerlendirilebilir. Dediğiniz kısım yani akait ile olan kısım kesinlikle doğru. İşte bizim Kur'an kurslarında öğretilecek öğretilen bilgilerle şekillendi. Ama tekrarında bir fayda vardı. Belli şeyler... Orada tekrar edilerek özellikle ahirete iman meselesi, meleklere iman meselesi, hususen kadere iman meselesi bir kez daha üzerinden geçilmesinde fayda vardı. Dolayısıyla o basit olarak değerlendirilecek o şeklinde gördüğünüz meseleleri biraz daha siz zenginleştirebilirdiniz. Mesela diyelim bir ahirete iman meselesi gençlere anlatılırken, Kesinlikle güncellenerek sunulmalıydı. Bakın bizim bir sonraki konumuz Sufa meclislerindeki konumuz Kur'an. Onun müfredatının temel çatısı şu anda belli. Onun müfredatını da ben yazacağım Allah nasip ederse. Bir sonraki ders yani beşinci senemizin konusu Akaid. Halen o konuda ne yazılacak? Ne yapılmalı? O konuda benim zihnimde de tam anlamıyla oturmuş bir şey yok. Niçin? Çünkü artık bizim geçmiş kelam kitaplarımız, akaid kitaplarımız bu çağda oluşan imani problemlere tam anlamıyla cevap vermiyor. Şu anda öyle bir noktaya geldik ki bu konuda daha güncel, belli şeyleri daha fazla irdeleyen, bir put kavramı üzerinde çok detaylı bir biçimde duran, Gençlerden ihtiyarlara kadar iman problemlerini daha farklı bir biçimde irdeleyen akaid kitaplarına ihtiyacımız var Onun için de Türkiye'de bu konuda konuşan çalışan hocalarımıza kardeşlerimize Ara ara ben söylüyorum bu konuda teklif götürdüğümüz şu şu şeyler olursa daha güzel olur Böyle bir çalışmaya ihtiyacımız var diye bazı şeyler istişare ettiğimiz hocalarımız da var eğer böyle bir akaid kitabı çalışılır da ve bu manada ihtiyaca cevap verecek bir şey olursa o hastalıkları giderecek de bir yapısı olur. Ama buradan yani o vesileyle söyleyeyim basit gördüğünüz meseleleri kesinlikle zenginleştirerek takdim edin ki gençlerimiz çocuklarımız katılan katılımcı kardeşlerimiz meseleden daha fazla istifade etsinler yani sadece o müfredattaki bilgilerle bu manada yetinilmemesinde fayda var evet kitabımızda vahyin çeşitlerinden bahsedilirken vahyi gayri metlu maddesi sadece kutsi hadisler olarak açıklanıyor sünnetin taba mı bu kapsama girmez mi açıklar mısınız diyor sayfa 55'te elbette ki girer yani gayri vahiy gayrimetlu maddesi daha geniş ele alınmalıdır. Sallallahu aleyhi ve sellemin bu manadaki beyanlarının tamamı bu kapsamda değerlendirmelidir. Sadece kutsi hadisler olarak değerlendirilmesi eksik bırakır meseleyi. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir şekliyle hevasından ve hevesinden konuşmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuştu. Eğer bu manada ayetler inmedi ve ayetler bu konuda herhangi bir şey söylemediyse çünkü peygamberin sustuğu yerde bazen ayet konuşmuştur bazen yaptığı ya da konuştuğu yerde de ayetler inmiş ya tasdiklemiş ya da o bilgiyi düzeltmiştir bazı yerlerde de süküt hali söz konusudur. Vahyin süküt ettiği peygamber uygulamalarının tamamı ilahi bir tasdikten geçmiş sayılır. Bir daha söylüyorum bu cümleyi. Vahyin sustuğu peygamber uygulamalarının tamamı ilahi tasdike uğramış sayılır. Dolayısıyla biz sünnetle aramızdaki münasebeti bu çerçeveden değerlendirmek zorundayız. Ehli sünnet itikadına keramet haktır. Peki anlamı mahiyeti ve sınırları nedir? Evet keramet haktır. Keramet Allah'ın salih kullarına ikramı anlamına gelir. Bu ikram ne demektir? Bu ikram nasıl anlaşılmalıdır? İlham bu ikramın içerisine girer mi? Biz keramet deyince sadece olağanüstü hadiseler olarak mı? Algılamalıyız meselesi aslında buradan irdelenmelidir. Selefi Salihin ulemamızın ısrarla üzerinde durdukları bir keramet tarifi var ki en büyük keramet istikamet üzere olmaktır. Allah'ın bizden istediklerini yaşama ve temsil etme noktasındaki istikamet inşallah Allah'ın bahşettiği en önemli keramettir. Ama bu demek değildir ki biz kerametin diğer boyutunu da inkar edelim. Allah salih kullarına, alim zatlara bu manada Cenab-ı Hakk'ın salih ve sadık diye gördüğü isimlere belli kerametler bahşedebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinde şekillenen mucizelerin biraz daha farklı şekilleri o salih insanların vesileleriyle olabilir. Bunların da onlarca, yüzlerce örnekleri bizim geçmiş ulemamızın hayatlarında anlatılıyor. Dolayısıyla keramet meselesini bu şekliyle anlamak ve bunun da Ehli Sünnet akaidinde bir yeri olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Ee, i̇zlenimleri merak ediyorum demiştiniz. Ee, ben de sizinle bir şey paylaşmak istedim. Ee, o geçen akşam Salı günü işte Kar yağdığında tipiyle beraber bizim oraya biraz e, yüksek. Ee, genç arkadaşlarım işten çıkıp geliyorlar. Biz de genç bayanlarla çalışıyoruz. Yolda birisiyle karşılaştım dedi hocam dedi sen milletinden daha merhametsizsin. Onlar tatil yaptı sen yapmadın ve arkadaşlarımın hepsi de ilmin dersi... tatili yok. Diplomanın tatili var ama ilmin tatili yok. Yok. Geldiler hepsi dediler hocam konu namazdı, düşündük, taşındık. Ne yapalım, ne yapalım? Namaz kesin gitmemiz lazım. Eminim bu konuda çok öğrenecek şeyimiz var dedik. Hani vicdan yaptık dayanamadık geldik dediler. Hepsine gerçekten çok dua ettim ve bu Allah konuda 3. senemiz. Onlarla gerçekten çok dirayetli gidiyor arkadaşlarım. Hepsi genç olmalarına rağmen bir de işten geliyorlar, yorgunlar. Elhamdülillah. Ee, bu konuda istikamet üzereler. Bu Allahım beni çok alacağız. memnun ediyor. Ee, eminim de memnun eder diye düşündüm kesinlikle, hocam. Kesinlikle. Kesinlikle. De ilmi hal başta e, şey yapmışlardı. Hani biz bunu biliyoruz. Özellikle ev hanımları iki grubum var benim. E, açıklamaya başlayınca, aa bu da mı varmış? İşte abdestlan tutunda diğer tabii, konulara. Tabii. Bu da mı varmış? Bilmiyorduk. Aa bunu da öğrendik gibi şaşkınlık ifadeleri oluyor. Gerçekten faydalı oldu. Ve e, konularda gerçekten soruya mahal bırakmayacak şekilde açıklamışsınız Allah razı olsun kendi adıma ben çok memnun oldum ve dinleyen arkadaşlarım da e, derste de kalan arkadaşlarım da akıllarında soruyla ayrılmadılar elhamdülillah Allah razı olsun hocam. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın inşallah azminizi gayretinizi daha da ziyadeleştirsin evet. inşallah. Sahabe çocukları kurban kesimine aktif katılıyorlar mıydı? Yaşları tam olarak neydi? Zira zamanın Müslümanları çocuklarına kurban kesimine 10 yaşından önce dahil etmiyorlar. Buna örnek verebilir misiniz? Biliyorsunuz peygamber aleyhissalatü vesselam hicretin ikinci yılında kurban kesmeye başladı. Zaten kurban hicri ikinci yılda Müslümanların gündemine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o adımıyla girdi. Kurban kesiminde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaptığı çok önemli bir adım var. Buradan bugünün dünyasına da bir işaret var. Herkes Medine'nin o günkü evlerinin önlerinde sağda solda kesmediler. Bu konuda Efendimiz Musalla'da kesilmesini de tavsiye etti. Yani bayram namazının kılındığı yerde ki geniş bir alandı o alanda insanlar kurbanlarını kessinler ve o sevince o ibadete o teşrik tekbirlerine da iştirak etsin dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Biliyorsunuz biz Efendimiz bizzat kendisi o yıldan itibaren hep iki tane kurban kesti. Bu Muhammed'in kendisinin ve ehli beytinin kurbanıdır. Bu da Muhammed'e iman eden ve kendisi kesmeye gücü yetmeyen ümmetinden fakirlerinin adınadır diyerek iki kurban kesti. Bunları da kestirirken sallallahu aleyhi ve sellem, Özellikle son dönemlere dair Hazreti Fatma'yı ve çocuklarını getirdiklerini biz kaynaklarımızda okuyoruz. Zaten o günlerde yaşları çok küçük olan bazı sahabi efendilerimizden de o tablolara ait rivayetler okuyoruz. Dolayısıyla orada bir yaş sınırlamasının olmadığını görüyoruz. 5-6 yaşında 7-8 yaşında sahabi çocuklarının orada o olaya şahit olduklarına bizler de şahit oluyoruz. Ancak burada... Bir önemli husus var. Onların yaşadıkları zeminle 21 asır 14 asır sonra 21. asrın Müslümanları olarak bizim yaşadığımız zemini iyi kıyas etmemiz lazım. Develerle affedersiniz atlarla çeşitli hayvanlarla iç içe yaşayan bir toplum şimdi şehirlerde betonlara mahkum edilen bir toplum haline geldi bırakın koyunu kuzuyu bizim çocuklarımız evde ufacık bir böcekten korkar duruma geldiler sinekten korkuyor bizim çocuklarımız böyle bir zeminde kalkıp da o çocukları belli bir hazırlığa tabi tutmadan kurban kesiminin içine iştirak etmek belki o çocuklarda farklı arızalara sebebiyet verebilir onun için bu konuda bir ön hazırlık yapmamız gerekir Belli şekillerde çocuklarımızın bazı şeylere alışmalarını sağlamamız gerekir kurbanın hikmetini manasını anlatmamız gerekir mesela yok ama eskiden biraz daha fazla vardı alınıyor kurban bir hafta on gün evde bir de saklanıyor çocukla o kurban arasında çok duygusal bir bağ oluşuyor çocuk seviyor o koyunu Dünyasında farklı farklı şeylere konuşlandırıyor. Sonra getiriyorsunuz siz o koyunu çocuğun karşısında kestiğiniz zaman ondaki o yok yıkımı telafi etmeniz çok da kolay olmuyor. İşte orada çok daha akıllıca adımlar atmak lazım. Öncesinden itibaren kurbanın hikmetine, maksadına, manasına ait bilgileri vermemiz lazım. Çocukları tabiatla barıştırmamız lazım toprakla barıştırmamız lazım varlık alemindeki farklı hayvanlarla tanıştırmamız lazım bu tanıştırma ve bilinçtirme meselesinin arkasından istediğiniz yaşta da kesebilirsiniz çocuk bu manada hiçbir sıkıntı çekmez çünkü kurban ibadeti insanın fıtri ibadetlerinden birisidir fıtratla çok önemli bir bağı var. O dökülen kanın insanın içinde biriken enerjinin dökülmesi adına da çok önemli bağları var. Bunları üst üste koyduğunuz zaman çoluk çocuk herkesin o tabloya şahit olması önemli bir şey olarak karşımıza durmaktadır. Kesinlikle detaylandırılmalı zaten ben de onu söyledim ama belki bizatihi şeyde ilmihaldeki konular en asgari bilgilerdi. Yani şimdi göreceksiniz Akaid derslerinde yani 5. yıldaki konularımızda meseleler bir açılacak. Yani bugün bizim mesela meleklere iman deyip bir iki sayfada geçtiğimiz meselenin belki onlarca farklı veçesini orada işleyeceğiz. Diyelim bir ecel kavramıyla karşı karşıya geleceğiz o zaman. Kaza kavramıyla karşı karşıya geleceğiz. Kaza ile kader arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışacağız. İrade ile kaza arasında kader arasındaki ilişkiyi anlayacağız. Allah'ın bilmesiyle kader arasındaki ilişkiyi irdeleyeceğiz. Bakın konular ne kadar farklılaşıyor. Dolayısıyla evet oradaki asgari bilgiler belki işte Kur'an kurslarımızda yaz eğitim seminerlerimizde en asgari bir biçimde anlatılan bilgilerden oluştu. Ama detaylandırıldığı zaman bunların ortaya çıkaracağı Farklı malumatlar bize gerçekten çok daha farklı ufuklar kazandıracaktır. Onun için herkes kendi halkasının bu manadaki talebini çok iyi gözlemlemeli ve ona göre şekillendirmelidir. Dolayısıyla o bilgiler dediğiniz gibi bazı kardeşlerimizin 5-6 hafta anlatabilecekleri kadar bir bilgiye de dönüşür. Ama sadece aktarım sadece orayla yetinilirse belki bir deste de bitirilebilir. Efendim Ankara'dan geliyorum diyor kardeşimiz. Hoş gelmiş, sefalar gelmiş kardeşimiz. Çok şükür biz derslere bu sene başladık. İlmihar derslerimiz çok güzel gidiyor ama hadis ve siyer derslerini de almak istiyoruz. Bize bu konuda ne tavsiye edersiniz? Ankara'da Suffa Meclisi'ni daha da yaygınlaştırmak gibi bir hedefim var. Allah'ın izniyle genç ve mücahide ruhlu arkadaşlarımla dolu dolu geliyoruz, dualarınızı bekliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah sizin azminizi gayretinizi daha da arttırsın çağın suffa ashabından kılsın sizi ve sizlerin eliyle Ankara'daki birçok genç kızımıza inşallah bu mesajları da duyurmuş olsun şöyle bir şey yapılabilir böyle eksik kalan kardeşlerimiz eğer haftada bir ders koymak da size zor gelmeyecekse diyelim ki bir hafta şimdi ilmihal alınırken bir haftada hadis dersi alınabilir. Gelecek sene de Kur'an olduğu için konu siyerle Kur'an haftada iki gün şeklinde alınabilir. Şu da yapılabilir diyelim ki hanımlar işte gelmekte zorlanabilirler belki bir araya. Diyelim ki her gün ne kadar ayırıyorsunuz her hafta şimdiki derslere o kadınların bilmiyorum süre itibariyle ne kadar onların... Törenleri biraz fazla olur yani sizi tenzih ederek söyleyeyim diyelim ki bir saat ders derse bir üç saatlik zaman ayırsak diyelim başına ya da sonuna bu işlenmemiş derslerden bir tanesi konulabilir yazları ara veriyoruz yazın eğer imkan varsa devam ettirilebilir ve o dersler yazın hızlandırılmış bir şekliyle yaptırılabilir. Yani bunu bu şekliyle yaparak tamamlayabilirsiniz. İster haftada iki güne çıkarırsınız ister yine haftada bir gün yapar zamanı uzatırsınız. İsterseniz yazın yaparsınız bu şekilde yaparsınız. Dolayısıyla bu yollardan bir yolu kullanabilirsiniz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah.